Bedire doğru. Ebu Sufyan ve arkadaşlarının aldıkları mallarla Suriye'den dönme zamanı gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Talha ve Ömer'in kuzeni Sa'd'ı, Haniflerden olan Zeyd'in oğlu, Medine'nin batısındaki sahilde yer alan Havra'ya kervanla ilgili haber almaları için gönderdi. Bu şekilde güneybatıya hızlı bir yürüyüşle kervanı sahile yaklaştırmak daha da kolay olacaktı. Gönderdiği iki gözcü, Cüheyne kabilesinden bir adamın evinde kervan geçinceye kadar misafir edilmişti. Fakat bu zahmetler boşa gidebilirdi. Çünkü Medine'deki Yahudilerden veya münafıklardan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin planını Ebu Sufyan'a haber vermişti. Bunu duyan Ebu Sufyan, Gıfari kabilesinden Demdem adındaki bir adamı Mekke'ye haber vermesi ve onları koruyacak bir ordu hazırlamalarını söylemesi için gönderdi. Bu sırada kendisi de gece gündüz kervanlarıyla sahil yolunda hızla ilerliyordu. Acil durumda olan sadece Ebu Sufyan değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de mümkün olduğu kadar uzun süre kalmak istiyordu. Çünkü kızı Rukiye radıyallahu anha çok hastaydı. Fakat kişisel sorunlar engelleyici olmamalıydı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği gözcülerin dönmesini beklemeden yola koyulmaya karar verdi. Medine'ye vardıklarında muhacirlerden ve ensardan oluşan toplam 305 kişi olan 77 muhacir vardı. Üçü hariç hepsi oradaydılar. Bunlardan biri Peygamber aleyhissalatü vesselamın damadı Osman radiyallahu anh idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hasta karısına bakmak için Medine'de kalmasını istemişti. Diğer ikisi ise Talha radiyallahu anh ve Saad radiyallahu anh idi. Onlar Medine'ye vardıklarında ordu çoktan yola çıkmıştı. İlk konaklarında Peygamber aleyhissalatü vesselamın kuzeni Zühre kabilesinden Saad, 15 yaşındaki kardeşi Umeyr'i üzüntülü görünce ne olduğunu sordu. Korkuyorum dedi Umeyr. Allah Resulü beni görür de çok küçük olduğumu söyler ve beni geri gönderir diye korkuyorum. Fakat ben gitmek istiyorum. Çünkü belki Allah Celle Celaluhu bana şehadeti tattırır. Korktuğu başına gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu düzene sokarken onu gördü ve çok küçük olduğu için Medine'ye geri dönmesini istedi. Fakat Umir ağlayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi. O kadar küçük idi ki dedi Sa'd radıyallahu anh kılıç kayışını kısaltmak zorunda kaldım. Üzerinde üç veya dört kişiyi taşımakta olan yetmiş develeri, biri Zübeyir'e ait olan üç de atları vardı. Beyaz sancak Mus'ab radiyallahu anh'a verilmişti. Çünkü o savaşta Kureyşlilerin sancaktarı olan Abdüddar sülalesindendi. Bu öncü kolun hemen arkasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yer alıyordu. Onu da biri muhacirleri, diğeri ensarı temsil eden iki siyah filama takip ediyordu. Bu filemalardan birini Ali radıyallahu an, diğerini Evsli Saad ibni Muaz radıyallahu an taşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yokluğunda Medine'de namazları ama olan İbni Ümmü Mektum radıyallahu an kıldıracaktı. Onun hakkında şu ayet nazil olmuştu. Surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o kör geldi diye. Demdem'in Mekke'ye ulaşmasından önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike korkunç bir rüya görmüş ve bunu Kureyş'i bekleyen felakete yormuştu. Rüyadan çok etkilenen Atike kardeşi Abbas'a haber göndermiş ve gördüklerini ona anlatmıştı. Deveye binen bir adam gördüm. Vadinin ortasında deveden indi ve en yüksek sesiyle ''Ey vefasız insanlar!'' Üç gün içinde sizi mahvedecek olan felakete hazırlanın diye bağırdı. İnsanların onun etrafında toplandığını gördüm. Daha sonra etrafındaki insanlarla birlikte mescidi harama girdi. Devesi onu insanların arasından Kabe'nin çatısına götürdü. Orada yine aynı şekilde bağırdı. Sonra yerden bir kaya aldı ve tepeden aşağıya fırlattı. Kaya tepenin eteklerine ulaştığında ikiye ayrılmıştı. Mekke'de kayanın bir parçasının darbe vurmadığı bir tek ev kalmamıştı. Abbas, kız kardeşinin rüyasını arkadaşı Utbe'nin oğlu Velid'e anlattı. Velid de bunu babasına anlattı ve haber tüm şehre yayıldı. Ertesi gün Ebu Cehil, Abbas'ın yanında alaylı bir sesle şöyle dedi. Ey Abdülmuttalip oğulları! Ne zamandan beri aranızdaki kadın peygamber size kayıptan haberler veriyor? Erkeklerinizin peygamber rolü oynaması yetmedi mi? Şimdi sıra kadınlarınızda mı? Abbas verecek bir cevap bulamadı. Fakat Ebu Cehil ertesi gün Ebu Kubeys tepesinden demdemin sesi tüm şehri çınlattığında cevabını aldı. İnsanlar evlerinden fırladılar ve onun etrafında toplandılar. Ebu Süfyan ona çok para ödemişti. Bu nedenle rolünü güzel oynamalıydı. Devenin üstünde ters bir şekilde oturmuştu. Bunun yanı sıra felaket işareti olarak devesinin burnunu da yarmıştı. Devenin burnundan kanlar akıyordu. Kendi üstündeki giysisi de parçalamıştı. Ey Kureyşliler diye bağırdı. Kervan develeri, kervan develeri, Ebu Sufyan'la beraber olan mallarınız... Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve adamları onlara saldırdı. Yardım edin, yardım edin. Şehir birden bire telaşa büründü. Şimdi tehlikede olan kervan yılın en zengin kervanıydı ve çoğu onu yitirmekten korkuyordu. Hemen bin kişilik bir ordu toplandı. Nahlede haram ayda öldürülen Abdüşşems'in müttefiki Amr'ı kastederek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bu kervanın el Hadrami'nin kervanı gibi olduğunu mu zannediyorlar diyorlardı. Sadece Adi kabilesi orduda yer almıyordu. Kendi yerine para vererek bir mahzumluyu gönderen Ebu Leheb'den başka diğer bütün kabile reisleri bir grup askerle savaşa katılıyorlardı. Beni Haşin ve Beni Muttalip kabilelerinin de kervanda malları vardı ve onları korumayı şeref meselesi yapıyorlardı. Bu nedenle Talip iki kabileden de bir grup adam çıkardı. Abbas da aracılık yapmak için onlarla birlikte gitti. Esed kabilesinden Hatice'nin yeğeni Hakim de aynı amaçla onlara katıldı. Ebu Leheb gibi Cuma'nın lideri Umeyye de yaşlı bir adam olduğunu ileri sürerek Mekke'de kalmaya karar verdi. Fakat o, Mescid-i Haram'da otururken utbe geldi. Onun önüne güzel koku yayan bir buhurdanlık koyarak, ''Bundan kendine güzel koku sür Ebu Ali, çünkü sen kadınlar gibisin.'' dedi. Allah belanı versin diyen Umeyye, diğerleriyle birlikte yola çıkmak üzere hazırlandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'den güneye giden direkt yoldan ayrılmıştı. Batıda Suriye'den de Mekke'ye giden sahil yolu üzerinde yer alan Bedir'e yönelmişti. Ebu Sufyan'ı Bedir'de yakalamayı planlıyordu. Bu nedenle müttefikleri olan Cüheynelilerden oraları iyi tanıyan iki adamı gözcü olarak gönderdi. Gözcüler Bedir kuyusunun üstündeki bir tepede konakladılar. Su doldurmak için kuyunun yanına geldiklerinde köyden iki kızın aralarında konuştuklarına, Kulak misafiri oldular. Biri diğerine, Kervan ya yarın ya da öbür gün gelecek. Onlar için çalışıp para kazanacağım ve sana olan borcumu ödeyeceğim diyorlardı. Gözcüler bunları duyunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haberi ulaştırmada acele ettiler. Bir müddet daha kalmış olsalardı, batıdan kuyuya doğru güçlü bir atlının geldiğini göreceklerdi. Atlı Suriye'den Mekke'ye giden ve Bedir'den geçen yolun güvenilir olup olmadığını kontrol etmek için kervanın önünden giden Ebu Sufyan'dı. Suyun yanına geldiğinde köylülerden birine rastladı ve ona bir yabancı görüp görmediğini sordu. Köylü iki yabancının gelip tepede konakladıklarını ve su doldurup gittiklerini haber verdi. Ebu Sufyan onların konakladığı tepeye gitti. Gördüğü deve pisliklerini parçaladı. İçlerinde hurma çekirdekleri vardı. Tanrım dedi bu Yesrib'in yemi aceleyle geri döndü ve kervanı Bedir'i sol tarafına alıp deniz kıyısına doğru yöneltti. O sırada iki gözcü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kervanın ertesi gün veya iki gün sonra geleceği haberini ulaştırdılar. Kervan mutlaka Suriye ile Mekke arasındaki en eski konaklardan biri olan Bedir'de duracaktı. Müslümanların onları orada bastırıp şaşırtmaya vakitleri vardı. Daha sonra Kureyşlilerin bir ordu hazırlayıp yola çıktıkları haberi ulaştı. Bunu her zaman bir ihtimal olarak göz önünde bulundurmuşlardı. Fakat bu ihtimalin gerçekleştiğini öğrenince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine danışıp devam etme veya geriye dönmek için bir karar verme gereğini hissetti. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh muhacirler adına devam etmalarını açıkladılar. Onların söylediklerini kuvvetlendirir bir şekilde Beni Zühre'nin müttefiklerinden biri olan ve Medine'ye yeni gelen miktat ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Allah sana ne yapman gerektiğini söylediyse onu yap. Biz İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin. İkiniz savaşın, biz şüphesiz burada duranlardanız demeyiz. Biz şöyle deriz, Sen ve Rabbin ikiniz savaşın, Sizinle birlikte sağınızda, solunuzda, ön ve arkanızda biz de savaşacağız. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Daha sonraki yıllarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri duyduğunda nasıl yüzünün parladığını anlatırdı. O buna şaşırmamıştı çünkü muhacirlerin tamamen kendisiyle birlikte olduğuna inanıyordu. Fakat aynı şey orada bulunan Ensar'ın tümü içinde söylenebilir miydi? Ordu Medine'den kervanı yakalamak için yola çıkmıştı. Fakat şimdi daha büyük bir orduyla karşılaşma ihtimali ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra Medineliler Akabe'de onu kendi sınırları içinde korumak üzere söz vermişlerdi. Ancak kendi ülkelerinde onu, eşlerini ve çocuklarını koruduklar gibi koruyacaklardı. Acaba Medine dışındaki bir düşmana karşı da onu korumaya hazır mıydılar? Ey insanlar! Benimle istişare edin dedi. Hitap geneldi fakat o aralarında henüz kimsenin konuşmadığı ensarı kastediyordu. Sad ibn-i Muaz radiyallahu anh ayağa kalktı ve Ey Allah'ın Resulü! Zannedersem insanlar derken bizi kastediyorsun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu onaylayınca konuşmasına devam etti. Biz sana güveniyoruz. Bize söylediklerine inanıyoruz ve getirdiğin şeyin hak olduğuna şehadet ediyoruz. Biz dinlemek ve itaat etmek üzere sana söz verdik. O halde ne istiyorsan onu yap biz seninle birlikteyiz. ''Seni hakla gönderene yemin olsun ki, eğer bize şu ileriki denizden geçmemizi emretsen ve kendin suya dalsan, biz de seninle birlikte dalarız. Hiçbirimiz geride kalmayız. Yarın o düşmanla karşılaşmaktan da çekinmiyoruz. Biz savaşta deneyimli ve çatışmada güçlüyüz. Belki de Allah bizim yiğitliğimizi sana gösterir de senin gözlerin serinlikle dolar.'' O halde Allah'ın yardımıyla bize önderlik et.